Evlilik kader midir diye birçok soru geldi önüme hocam. Yani şimdi bu kaderi Furkan Bey herhalde yani milletim an anlayamadı. Kader konusu pek tam anlaşılmıyor. Tam oturmuyor sanırım. Aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Kaderin dışında hiçbir şey yok. Kader ilahi takdir demektir. Kainatta bir ağacın yaprağı bile Allah'ın izni olmadan e, düşmez. Tıpırlamaz, yani ne? insanın başına gelen her şey Allah'ın izniyledir. Me asab min musibetin illa bizzileh. İsabet eden bir musibet yoktur ki fert ve toplumlara Allah'ın izniyle olmasın. Evet. Nefsinize ve yeryüzüne isabet eden hiçbir şey yoktur ki daha bunlar meydana gelmeden önce Allah onu yaratmış, takdir etmiş olmasın. Şimdi bu tamamen insan iradesi ve Allah iradesiyle ilgili bir şeydir. Şimdi bizim e, bir kendi irademiz var. Yani Allah bize bu iradeyi vermiş. Bu iradeyi iyi veya kötüyle kullanabiliriz. Evet. Yani siz içki de içebilirsiniz. Namaz da kılabilirsiniz. Yani namaz kılmak da iradenizde, içki içmek de iradenizde. Siz iman da edebilirsiniz, inkar da edebilirsiniz. Yani iman da iradenizde, inkar da iradenizde. Gerçekten. Allah sizin iman etmenizi ister ama inkar etmenizi istemez. Namaz kılmanızı ister ama içki içmenizi istemez. Buna rağmen siz inkar edebilir, içki içebilirsiniz. Allah size zorla içkiden veya zorla inkardan alıkoymaz. Şimdi burada ben, irademi ben kullandığım için e, imtihan dünyasına Allah bize bu iradeyi kullanma izni, yetkisi verdiği için sorumluluk bana ait olur. Bir de kainatta benim irademin dışında olup biten şeyler var. Evet. Mesela yağmurun yağması benim irademin dışındadır. İşte hava, su, güneş, Bunlar benim irademin dışındadır. Bir depremin olması benim irademin dışındadır. İşte sıcak soğuk. Yani iki gün önce niye 15 dereceydi de şimdi 5 dereceye düştü. Ankara'da mesela. Efendim karın yağması. Bunlar bizim irademizin dışında olan şeylerdir. Bir de Allah bu e, kainatta olup biten şeylerle ilgili. Bunların hepsi Allah'ın takdiriyle ilgilidir. Bir de Allah bazen bizi imtihan edebilir. Evet. Şimdi e, İmtihanda kulun iradesi olmayabilir. Yani Allah sizin başınıza bir musibet verir. Hiç kavaatiniz yok. Doğa hiç kusurunuz belki. yok. Yani belki depremeyle, belki yangınla. Hayır, zelzeleden zaten kusurunuz yok da. Yani mesela hasta olabilirsiniz. Evet. Efendim düşüp diziniz kırılabilir. Mesela. Bu da herhangi bir kusurunuz olmadan, maddi manevi bir hatanız olmadan başınıza gelmiş olabilir yani eşinizi kaybedebilirsiniz. Eşinizi kaybedebilirsiniz. Bakara Suresi'nin 155. ayet kemesinde Cenab-ı Hak esas bile öyle nebüven lekün bir şey imin el havfi vel cu'i ve naqs min ve Şimdi mutlaka sizi biraz açlık, biraz korku, mallardan, canlardan ve ürünlerden son, noksanlaştırmak suretiyle mutlaka imtihan edeceğiz diyor. Bak imtihanda bizim kusurumuz, kabahatimiz olmaz. Bizim, bizim irademiz de olmaz. Ha Biz bunu yani Rabbimiz bakalım kulum e, sabredecek mi, etmeyecek mi diye ki devamında da Beşir Sabirin sabredenlere müjdele diyor. Sabretmemizi istiyor. Yani bizim e, bir insanın insan olarak bizim iki durumdan hali değiliz. Ya nimetle karşı karşıyayız ya musibetle karşı karşıyayız. Evet. Her insan için böyledir. Yani nimetler karşısında şükür etmek, musibetler karşısında sabretmek kulun kulluk görevidir. Bunların evet. her birisi takdirilahıydır. Şimdi evlenmeye geldik bu genel bilgiden sonra. Şimdi siz evlenirken bir defa beğeneceksiniz. İsteyeceksiniz, karşı tarafta beğenecek ve isteyecek. Peygamberimiz diyor ki evlenmek istediğiniz kızı görün. Şimdi hani elektrik alma diyorlar ya hani. Şimdi evet. görülüyor mesela Anadolu'da görücü usulü gidiyorsunuz veya okulda, çarşıda, pazarda, habermelarda görüyorsunuz. Şimdi bir defa sizin iradeniz var burada. Allah siz istemeden zorla sizi birisiyle evlendirmez. Yani iradenizi siz kullanacaksınız. Yani mahallenin komşusunun kızını sevdiniz, o da sizi sevdi. Mahalle gittiniz, istediğiniz onlarda verdi. Bu sizin iradenizdedir. Da Allah'ın takdiridir. Yani Allah Allah'ın takdiri demek. Ki Allah sizin iradenize İmkan verdi demektir. Ama yaptığımız hareketlerin sonuçlarında tabii biz, biz biz yani o takdirin öyle olmasında bizim şeyimiz var. Şimdi bak bizim bilgilerimiz üç kısma yöneliktir. Bir geçmişe yönelik, bir hale bir geneli, geleceğe yönelik. Şu anda biz ikimiz karşı karşıyız değil mi? Yani evet. Soru cevap yapıyoruz. Geçmişi bilebiliriz. Dün ne yapmıştınız? Onu bilirsiniz. Ama yarını bilemeyiz. Yarına sadece plan yaparız. Ama o planı uygulayıp uygulamayacağımız kesin değil. Öyle değil mi? Mesela evet. ben yarın Ankara'da Hacı Baran ve vaaz edeceğim. Planımız bu. Ama vaaz edip etmeyeceğimin kesin garantisi yok. Değil Allah mi? Allah'ın takdiri. Yani bir ani bir iş çıkıp bir başka yere gitmek söz konusu olabilir. Hastalanabilirsiniz. Başka bir şey olabilir. Ölebilirsiniz. Değil mi? Evet. Yani biz insan olarak geleceği plan yaparız. Ama gelecekte olup biteni bilemeyiz. Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah geçmişte de aynen bilir. Hali de aynen bilir. Yarın ben ne yapacağım? Dedim ki 12 saatlik dil, zaman diliminde onların hepsini bilir. Yapıp yapamayacağımı da bilir. Ben plan yapıyorum ama yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. Ama Allah biliyor. Dolayısıyla evliliği de böyle düşüneceksiniz. Yani Allah bize bizi zorla hani birisiyle evlendirmez. Ama şu olabilir yani Allah sizi seviyordu, Filan kızı da seviyordur. Ya bunlar iyisi, ikisi iyi bir aile olur. Evet. Deyip Cenab-ı Hak sizi onunla karşılaştırır. Gönlünüzü ona ısındırır. Onun gönlünde size ısındırır. Evlenirsiniz. Bu da bir Allah'ın lütfu olur. Evet. Eğer böyle olmasaydı, icap kabul dediğimiz karşılıklı irade olmazdı. Değil mi? Yani evet, hayır diyoruz ya. Evet demek benim elimde olmasaydı, hayır demek benim elimde olmasaydı. Bu kelimelerin manası, bir manası olmazdı tabii.